Zalimler, alçaklar, bebeğimi öldürdüler, kıydılar yavruma, <gülüyor> <gülüyor> kopardılar kendimi, doyasıya sevemedim Gonca gülümü, öpüp okşayamadım, nasıl kıyabildiler elleri kırmızı zalimler sana, hiç mi merhametleri yoktu. nasıl kıyarlar bir mahzumun canına,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 de geldik. Beni neden çağırırlar acaba? Benimle ne işleri var ki? Bu düşmanlarımın bir tuzağı olmasın. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Ne olur ne olur. <gülüyor> Selamünaleyküm aleyküm baba efendi. Ve aleyküm selam evlat. Beni istemişsin. Hoş geldiniz. Gelin şöyle. Su kenarına oturalım. Hem biraz dinleniyoruz, biraz da sohbet ederiz. Olmaz. Allah.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 Kötü emirlerine alet ettiler. Evet doğru söylüyorsunuz. Ben bir katilim. Hem de günahsız bir çocuğun katili. <gülüyor> sakin ol. Sakin ol. Ağlamayın evladım. Pişmanlık gözyaşları döktüğün belli. Allah-u Teala affeder inşallah. Şimdi susun. Can kulağınızla şu akan suyun çağlayışını dinleyin.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 Herkes işinin başına gidebilir. Selahattin ve Hamza kardeşimiz, sizler kalınız. Başına. Kardeşim... Kaç gündür aramızda bulunmandan çok memnun olduk. Seni Seyit Hamza kardeşimize havale ettik. Ondan yolumuzun incelik, edep ve usullerini öğreniniz. Allahü Teala bir kulunu kendisine kavuşturmak isterse.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 Amin. Amin efendim. Selahattin kardeşim gel. Şöyle biraz gezelim. Hem buralarda biraz tanımış olursun. Seadet dergahına kabul edilişin senin için ne büyük bir nimet.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 Kardeşler, Selahattin Hamza, gel, gelin şöyle yanıma oturun. Hayırlara vesile olacak bir vazife sizi bekliyor. Allahü Teala sizleri muvaffak etsin. Selahattin evladım, al şu mektubu babana ver ve selamlarımızı bildir. İnşallah efendim. Seyit Hamza, evladım, sen de bu mektubu.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 Bilmiyorum ağam. Bunlar hesapla yok. Hesapla yoktu ne demek? Adamlarım tek tek telefonu yok. Ağam. Galiba attığımız taşlar bize şey geri dönüyor. Bakmalama Tersen böyle şey olur mu? Bilmiyorum ki ağam bilmem. Kutsun tükeniz. Beceriksizim demiyorsun da bahane arıyorsun. Ağam. Kesin seni. Çabuk git adamları geri çek. Peki ağam. Hemen gidiyorum. <gülüyor>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 Bir kelime daha konuşursan şu hançerle iki gözünü birden oyna. Eminim bunu da yaparsın ha. Senden her şey beklenir. Defol, çabuk çık buradan. Gidiyorum. Mahmut abi oğlu Selahattin gibi Şeyh Fakırullah Hazretlerine gidiyor. Gidin. Hepiniz ona gidin. Onda ne buluyorsunuz şaşıyorum. Hele o ahmak oğlum babasını terk etti, kaçtı. Yemin ederim onu da hocasını da hepiniz.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 Mümkünse başı örtülü olmak. İbrahim evladım, Seyyid Hamza Selahattin'e de birer tas su ver. Bu su pek serin ve pek lezzetlidir. Peki efendim. Buyurun. Sağ ol kardeşim. Bu kuyunun bende çok güzel bir hatırası var. Ve kalbimde hususi bir yeri var. Bundan senelerce evvel.